Merhaba arkadaşlar, ben Selim. Ana Fikir Konu'nun sesi çıktısı olan ana sesi dinliyorsunuz. Bugün yanımda bir konuğumuz var. Selim. Merhaba Selim. Merhaba. Nasılsınız? Bu soruyu yesek? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Biliyorsun çünkü nasıl olduğumu. Nereden bileyim ya? İkimiz de aynı kişiyiz, unuttun mu? Neyse, geçelim buraları. Ben seninle şu içkili eğlence yerlerinin izole edilmiş bir yerlerine aktarılmasıyla alakalı sohbet etmez Hani kırmızı sokaklar olacakmış ya adları falan. evet şimdi nazik bir konu aslında bu ama nazik de gereksiz yere gündem oluyor. Başbakanımız öyle düşünmüyor ama Anayasaygır gençlerin korunmasıyla alakalıymış E tabi ona göre öyle De içki içmeyi tükakı etmek tamam da izole etmek ne oluyor Ş Sigarayı 18 yaşından büyüklüğe satmıyoruz mesela Ne güzel ama sigara satan yerler, Şehrin ücra köşelerine su e, canım ikisi aynı şey değil ki Sigara içen adam sapıtmaz ki alır içer Ya illa gözde görülür bir hasar mı vermesi lazım Zararlı olduğunu anlamlı Pasif içicilik diye bir şey var bilmiyor musun Ha, ayrı. Ya ayrı olur mu? Onun için yasa çıkacak yakında. Topluma açık hiçbir yerde sigara içilmeyecek. Almaz öyle saçmış. Ya bal gibi olur ne yani göz göğe öldürsünler mi bizi? Ne abartıyorsun? Asıl sen hafif alıyorsun. Ya içkiden başlayacaktık. Sen gittin sigaraya taktın ya. Ne yani sigara zararsız mı sanki? Yahu zararlı tamam da konumuz değil şimdi. Yani bu içkili eğlence yerlerinin uzakta. Uzaklara taşınması hakkında ne düşünüyorsun onu Örnek araştırması en iyisidir bu gibi durumlarda. Nasıl? Ne yani örneğin nerede olduğunu bakmak lazım. Evet. Buna benzer kısıtlayıcı örnekler Avrupa'da Amerika'da rastlamıyoruz. Nerede rastlıyoruz? Bir sürü dinlersen söyleyeceğim Allah. <gülüyor> Şeriat ile yöneten rejimlerde bunu benzer örnekler var. Yani tamam amacını iyi oturtmuşsun da gençlerini korumak istiyorsun da bunun yol yasaklamak değil bence ne peki Cem Yılmaz'ın bir reklamı vardı hatırlıyor musun reklama girer lütfen Orada lütfen ya dur bir şey demeyeceğim zaten desem de anlayacaklar ne olduğunu yani ne diye üzerine gidip çok ilginç neyse polisler tarafından arabaya bindirilirken eğitim şart diye bağırıyordu kilişedir ama çözüm bu bence ne alakası var ki eğitimle içkin ne? ne alakası var olur mu anlatacaksın çocukları doğru yanlışı etikten bahsedeceksin içki yerinde başka alanlara kalacaksın ne kandı. gibi ya ne bileyim şimdi ne gibi Yani içki içmesi Aslında sadece içki değil de sigara uyuşturucu falan gibi Bu gibi şeylere ihtiyacı olmayacak Bir ruh kazandıracaksın Bu doluluğu vereceksin yani Kim verecek bu doluluğu Maaşını zararı getirenler e İşte sistemi kökten ele almak lazım e Çocuk almıyor ben ne yapayım Yani öğretmenler de elinecek İşi para için yapan değil Severek yapan öğretmen olacak Çok hayal verilsin İyi böyle oturalım madem. Adamlar şeriat yasaları hafiften hafiften alttan göstersinler. Biz de ee, efendim Selim Bey daha oluyor. fazla saçmalamadan bu sohbeti şimdi burada bitirelim. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.